Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Portekiz'den güzel bir haberle başlayalım. Portekiz'de Pego isimli kalan tek kömür santralinin planlanandan 10 yıl önce kapanmasıyla beraber Avrupa'da kömür yakmayı durduran 4. ülke oldu. Portekiz, 2017'de Bondaki COP23'te 2030'a kadar kömürden çıkmak için bir deklarasyon imzaladığında başlayan yolculuğunu böylece bitirdi. Avrupa'da kömürden çıkış ivmesi artmaya devam ediyor. 21 ülke şu anda kömürsüz ya da kömürden çıkış planına sahip. Porteküs kömürden çıkış sürecini hızlandırırken halihazırda hazırda kömürü tamamen terk eden Belçika, Avusturya ve İsveç'e katıldı. Tarımda Hububat'ın Ekim dikim sezonu ile başlayarak bazı mevsimlik bitkilerin gelişme döneminin sonunu ifade eden tarım sezonunu içeren 2021 su tarımı yılına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 2021 su yılı 12 aylık alansal kümülatif yağış raporu açıklandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre veriler 2021 su tarım yılı yağışlarının normal ve geçen yılın aynı dönem yağışlarının altında gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu dönemde yağışlarda uzun yıllar verilerine göre belirlenen normale kıyasla %19, 2020 su tarım yılı yağışlarına göre %16'lık bir azalma var. Bu su yılında metrekareye düşen yağış miktarı 465,5 mm olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 mm olan yağışlar geçen su yılında 552,6 mm olmuştu. Türkiye geneli 2021 su yılı yağışları son 20 yılın en düşük seviyesinde. Karadeniz bölgesi Marmara bölgesinin doğusu ve Trakya'nın doğu kesimleriyle Ardahan'da 125 günün üzerinde Yağışlı gün gerçekleşti. Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde 60 günün altına düştü bu. Ülke genelindeki kuraklık en çok tarım alanlarını etkiledi. Tütün, zeytin, üzüm, incir, pamuk ve turunçgiller gibi tarım ürünleri üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Ege bölgesinde su tarım yılı yağışları normal miktarın gerisinde. Ege'de 2021 su tarım yılı yağışları normale göre %18-2020 su tarım yılına göre %5 azaldı. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen Anadolu Ajansı muhabirine su varlığının tarım için büyük önem taşıdığını, küresel iklim değişikliğinin dünya genelinde kendini hissettirdiğini belirten Özen bu konuda önlemler alınmaya çalışıldığını söyledi. Özen Türkiye'de susuzlukla mücadele ve önlemler anlamında bakanlık ve il müdürlüğü nezdinde çalışmalar yapıldığını ifade ederek ciddi anlamda bir susuzluğa doğru gidiyoruz. İzmir ölçeğinde 2020 yılına göre çok aman aman etkilenmedik ama komşu illerimiz Manisa, Aydın, Denizli ciddi şekilde kuraklıkla mücadele ediyor ve derinden hissetmeye başladı dedi. Ama ne yazık ki alınacak önlemler pek de net değil anladığım kadarıyla ki ifade edilmiyor. Püresel iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve yağışlardaki azalma Van görünü de vurdu. Çekilme var. Havzadaki canlı popülasyonu ekolojik yaşam olumsuz etkileniyor. Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekildi. Edremit, Erciş ve Muradiye içlerindeki kıyılarda eski iskeleler, kale, tarihi kalıntılar ve mikrobiyalitler ortaya çıktı. Daha önce su altında olan birçok bölge Yaşanan hızlı buharlaşma ve çekimeden dolayı kara parçasına dönüştü. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Alaattinoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada yıl içinde göllerdeki seviyenin maksimumla minimum diye iki farklı periyotta karşılarına çıktığını aktardı. Bu yükselme ve düşme arasındaki dikey farkın uzun yıllar yaklaşık 40 cm civarında olduğunu anlatan Alaattinoğlu şunları söyledi. Son 20-30 yıldır bu periyodun rayından çıktığını ve farklılaştığını görüyoruz. Her yıl gözlemlenen periyodun artık bir metreyi geçer duruma geldiğini gözlüyoruz. Yıl içerisindeki seviye farkları artmaya başladı. Göldeki çekilme belli dönemlerde üst düzeyde gerçekleşiyor. Gölün eski görüntüleriyle yeni görüntülerini izlediğinizde su altında olan kısımların şimdi kara parçasına dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Bu kısımlar sazlık alanlar ve birçok canlıya ev sahipliği yapan noktalar. Akarsulardaki ve yağıştaki azalmalar sadece göl seviyesinde düşüşe neden olmuyor. Havzadaki canlı popülasyonunun ekolojik ve biyolojik yaşam alanında ortadan kalkmasına yol açıyor. Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle, Bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının da yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Hayattin Hoğlu bu azalma havzada su sorununa neden olacak. Bunun önüne geçmek için havzada su yönetimine ihtiyaç var diyor ve mevcut suyun en verimli şekilde kullanılabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini bildirerek bütün kentin paydaşların halkın tamamının bu sürece dahil edileceği su kullanımının büyük ölçüde yönetileceği bir alan yönetimine ihtiyaç var. Aksi takdirde özellikle 2030 ve sonrası için birçok alanın suyla çok zorlu bir imtihanı olacak dedi Profesör Alaattin Oğlu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.